1420, numaralı konu, Hazreti Ali'nin insanlara Hz. Peygamber'e salatu selam getirmeyi öğretmesi, evet, Hz. Ali insanlara, Hazreti Peygamber'e nasıl salavat getirmeleri gerektiğini öğreterek şunları derdi, ey yeryüzünü yayıp yedi kat gökleri kuran Allah'ım, ey şakilerin, bahtsız ve kötü kimselerin, ve saidlerin, mutlu ve iyi kimselerin, kalbilerini kudret elinde bulunduran, salavatlarının en şereflisini, bereketlerinin en büyüğünü ve refetinin en içten gelenini kulun ve Rasulün olan Muhammed üzerine indir, o karanlık devirlere son vermiş ve mutlu ve aydınlık bir devrin kapılarını açmıştır, hakkı yüceltmiş, batılları ve hurafeleri ortadan kaldırmıştır, o, peygamberlik görevini yüklendiği günden itibaren hiçbir şeyden korkmaksızın, ve azminde en ufak bir gerçeklik olmaksızın daima senin istediğin yolda ilerlemiştir, vahiyinin korunması ve emirlerinin yerine getirilmesi için canla başla çalışmış ve bu uğurda hayatını ortaya koymaktan çekinmemiştir, kaybılır, fitnelere dalıp, günahlara battıkları ve şaşkın bir şekilde dolaştıkları bir sırada senin ona gönderdiğin nur sayesinde hidayet bulmuştur, o, İslam'ın nurlu işaretlerini ve apaçık hükümlerini yaymış ve yüce etmiştir, o senin güvenilir bir memurun ve ilim hazinenin bekçisidir, din, kıyamet gününde şahidindir, sen onu bütün insanlığa bir nimet olarak gönderdin, o hak ile rahmet olarak gönderdiğin peygamberindir, ey Rabbim, kıyamet gününde eden cennetinde onun için çok geniş bir yer ayır, onun mükafatını fazlınla kat kat artır, ona tertemiz ve kesintisiz faziletlerinden ihsan eyle, sevabının zaferinden ona kana kana içir, ey Rabbim, onun binasını bütün binalardan daha yüksek kıl, onu katındaki derecelerin en güzeliyle mükafatlandır, onun için nurunu tamamlayıp kendisini şehadeti makbul, sözü geçer ve sözlerinde adalet ve hikmet bulunan, delil ve hüccet sahibi bir kimse olarak mükafatlandır.